Muhterem Kardeşlerimiz, günümüz hayırlı olsun, mübarek olsun. Cenab-ı Hak okunan ayet-i kerimelerin muhtezasından Cenab-ı Hak hisseler ihsan eylesin. İman en büyük Cenab-ı Hakk'ın lütfu, büyük bir nimet, iman. Bu imanın bir imtihan dünyası içindeyiz. Cenab-ı Hak onun muhafazası için peygamberler gönderiyor ve kitaplar gönderiyor. Cenab-ı Hak lütfu ilahi, en büyük peygamberi biz nail olduk, Ümmet-i Muhammed'iz. En büyük bir kitaba biz nail olduk. Bu da Cenab-ı büyük bir lütfu. Tabi bu lütufların hepsinin bir bedeli var. İnşallah Rabbimiz cümlemize bir ümmeti Muhammed olmanın, Kur'an-ı Kerim'in muhatap olabilmenin bedelini ödemeye lütfuyla, kerimeyle yaklaştırır inşallah. Okuna ait-i kerimeler, Kur'an-ı Kerim mesajları, Kur'an-ı Kerim, Hidayet Rehberi. Kur'an-ı Kerim, Saadet Haritası. Kalbimizin nasıl olmasını istiyoruz dünyada? Kabrimizin, ölüm anımızın nasıl olmasını, son nefes anımızın nasıl olmasını istiyoruz? Kabir hayatımızın nasıl olmasını istiyoruz? Hesap, kitap, ahiret o büyük mahkemede ne durumda olmamızı arzu ediyoruz? Ondan sonraki yolculuğumuz nasıl olsun arzu ediyoruz? Cenab-ı Hak ameli salih istiyor, muamelatta düzgünlük istiyor ve bize Kur'an-ı Kerim'de mesajlarını bildiriyor ve bu mesajların da en kamil zirve temsilcisi de sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ondan müteakiben Eshab-ı Kiram ve Evliya Allah bu ayet-i kerimeleri nasıl anladılar, nasıl idrak ettiler ve nasıl bir yaşamanın gayreti içinde bulundular. İlk okunan ayetler Enfal Suresinin ilk ayetleri. Orada Cenab-ı Hak bir vakayı bildiriyor, o vakayla başlıyor. Bedir ganimetlerinde Sa'd bin Ebi Vakkas ile bir sahibi arasında bir ihtilaf oldu o ganimet hususunda. Bir kılıç vardı yerde, ikisi de almak istedi. Allah Resulüne müracaat dediler, Allah Resulü ne senindir ne onundur dedi. Onun üzerine bu ayet-i kerime indi. Ve burada tartışılan bir dünya metaydı. Yani bir demir parçasıydı, bir kılıç parçasıydı. Ve bunu tartışıyorlar senin mi, benim mi diye. Ve bir kılıç parçası üzerine bir demir parçası üzerinde bir tartışıyorlardı. Allah ne emrederse Resulullah da onu tebliğ ediyor. Tebliğ etme durumunda yani Kur'an'ın fiili tefsiri durumda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ganimetler Allah ve Peygamber'e ait olduğunu ayet-i kerime bildiriyor. Ve fettukullah Allah'tan korkun buyuruluyor. Yani her halimizde muhakkak bu kitapta nasıl emredildi, Allah Resulü'nün tatbikatında nasıl var, her halimizde bunun şuuru içinde bulunabilmek. Ondan sonra Cenab-ı Aranızı düzeltin buyuruyor. Yani aranızdaki ihtilafları giderin. Nasıl gidereceğiz? Bu ince Allah ve Resulü'ne itaat edin. Onların tavsiyesine dikkat edin. Ve Allah'ın gazabına sebep olacak hallerden de korunun. Demek ki her halimizi bir mizan etme durumundayız. Kitap ve sünnetle. Allah itaat edin, eğer müminlerseniz diyor Cenab-ı Hak. Yani müminlerseniz Allah'tan korkun, müminler arasındaki ihtilafınızı düzeltin kardeşler arasında ve Allah ve Resulü itaat edin eğer müminlerseniz diyor mümin değilseniz serbestsiniz yani gayet sert bir ifade demek ki bu ilk ayet-i kerimelerden çıkaracağımız bize telkin edilen talimat Allah'a karşı takva sahibi olayım bilmek. Yani kalbin Cenab-ı Hak'la beraberliğini sağlayayım, her an. Ayaktayken, yanları otururken buyuruluyor, yani hayatın her safhasında. İhtirastan kurtulmak. Burada bir kılıç parçasından, bir demir parçası iki Müslüman bir münakaşa ediyor. Çocuklar kumdan evler yaparlar, arada kavga ederler. Sen benim evime girdin, mı? o da sen benim şeyime girdin der, yahut iki oyuncağı paylaşamazlar işte Tövbe Suresi'ne gelecek. Demek ki bizim de çocukların o halinin biraz daha yukarı soldu ihtiras. Yani çocukların hali ne kadar çok acayip şekilde bakılıyor, hatta gülünüyor. Belki kıyamet gününde dünyevi olan bu çatışmalı, bu ihtiraslara o kadar bir hayretle seyredilecek kıyamet günü. Ne kadar boş şeylerle Allah'ın verdiği şu ömür Ziyan edilmiş. Her şey Allah rızasına istikametlenecek. Ve müminler de bunun için kendi aralarında düzeltecekler. Çünkü Cenab-ı Hak insanları birbirine muhtaç olarak halketmiş. Zenginin fakire ihtiyacı var, fakirin zenginin ihtiyacı var. Sağlamın hastaya ihtiyacı var, hastanın da sağlama ihtiyacı var. Dua edecek o da ona. Bunları da yapabilmek için Allah ve Resulüne itaat. Bu kıvam oturduktan sonra, katle bu kıvam oturduktan sonra Cenab-ı Hak bizden ve cilet kulübüyüm. Allah anladın mı? Yürekler oynar buyuruluyor. Kalpler titrer, yürekler oynar. Acaba ben bir yanlış hareket içinde miyim? Cenab-ı Hak'la beraber miyim? Allah benim bu halimden memnun mu? Bir muhasebe halinde kendimize tutabilmek, ve bu şekilde vecilet kulübün buyuruyor. Kalpler oynar buyuruyor. Titrer buyuruluyor Allah'ın anıldığı zaman. Demek ki kalbi hayatını billahsa imanın korunması için imanın muhafaza için ameli salih şart. Muamelatlı düzgünlük şart. Ve bu olduktan sonra da demek ki kalp bir hassasiyet kazanıyor. Cenab-ı Hakk'a karşı muhabbetle karışık bir korku başlıyor. Bir endişe başlıyor. Bu hal, Allah'ın azametinden meydana gelen bir ürperti, bir tecelli hali olmuş oluyor. Hep bir Efendimiz, diğer Eshab-ı Keram'a hep bir endişe içinde. Hatta bazı tasvirler, keşke şöyle olsaydım, keşke böyle olsaydım diye. Ondan sonra gelen ayette, Kur'an'la olan münasebetimiz bildiriliyor. Yani Kur'an'la, ayetlerle kalbimizin ne kadar alakası var? Allah'ın ayetleri okunduğu zaman imanları artar buyuruluyor. Yani bu ayetler zihnimize değil de kalbimize kalbimize ne kadar mesaj veriyor, zihin alıyor ve kalbimiz ne kadar alıyor ve duygu derinliğini artmasını istiyor Cenab-ı Hak imanın taklidten çıkıp tahkik hale gelmesi, yakın hale gelmesi. Yine Furkan Suresi'nde de bu ayetin diğer şekilde bir ifadesi kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğu zaman, hatırlatığı zaman onlara karşı Allah'ın ayetlerine karşı sağır ve kör davranmazlar. Hemen bir tatbikata geçerler. Cenab-ı Hak bize Kur'an'ın muhtevasını bildiriyor. Andolsun biz öğüt alsınlar diye bu Kur'an'da her türlü misali verdik buyuruluyor. Hatta i̇bn Abbas bir kıyas yapıyor. Kıyas bakımından bunu söylüyor. Sanki diyor devem kaybolsa diyor, bunun Kuran-ı Kerim'in yerini bulurum diyor. Demek ki bir Kuran-ı Kerim'le derinleşme. Hayatımızın her safhasında Kuran'dan bir misal var. Geçmiş kavimlerden olan hadiselerde bizim hayatımıza ait birçok misaller var, başımızdaki gelen hadiseler ve sürprizlere. Cenab-ı Hak mal verdi. Bunun karşısında Kur'an-ı Kerim'de misaller var. Mal aldı misaller var. Hastalık verdi misaller var. Sıhhat verdi misaller var. Yani hayatın her safhasında misaller var. Kur'an'da insanlar her türlü misali verdik buyuruyor Cenab-ı Hak Sümer Suresi'nde 27. ayette. Kur'an'dan uzak kalanlar için de bir tehdit var. Yine bu da Furkan 30. ayetinde peygamber kıyamet günü derken peygamberimizin bir şikayeti var. Halbuki biz peygamber efendimiz şefaatine muhtaçız. Peygamber kıyamet günü der ki: "Ey Rabbim, kavmim bu Kur'an'ı biz bütün terk ettiler." Onun için Kur'an muradı ilahi ifade yani Allah'ın muradını ifade ediyor. Allah'ın muradı ilahisini anlayabilmek için de kalbi alakanın, kalbi kıvamın artması gerekir. Neyle artacak? İbadet artacak, muamelat da artacak, ahlak düzgünlüğüyle artacak. Efendimiz'in sünneti Seniyesini ruhumuzun bir dokusu haline getirmekle. Efendimiz'in gece hayatı nasıldı? Ticari hayatı nasıldı? Aile hayatı nasıldı? İnfak hayatı nasıldı? Merhameti şefkati nasıldı? Cömertliği nasıldı? Hataları affetmesi nasıldı? Yine Cenab-ı Hak Muhammed Suresi'nde de Cenab-ı Hak bir hayret şeyi var. Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? buyuruyor. Kur'an'ın içindeki o talimatları düşünmüyor yoksa kalpleri yok mu onların diyor. Kalplerinde kilit mi var diyor Cenab-ı Hak. İmam edi yok mu kalpleri buyuruyor. Ve Kur'an düşünmeyi kolaylaştırır, tefekkürü kolaylaştırır. Rehberlik ediyor. Ve insanı düşünmeyi sevdiriyor. Hep tefekkürü Cenab-ı Hakk'ın azimet-i Cenab-ı Hakk'ın insana verdiği değer. İnsanın bir hiçti. esas hayatın bu ölümden sonraki hayat olduğu, aldanmamak. O Kur'an muradı ilahi ifade ettiği için Allah'a yakın olanlar Kur'an'dan en iyi anlarlar. Süfli arzuları bertaraf edemeyenler ihtiras vesaire kin, affedememe, sabırsızlık, bunlar da Kur'an'ın ruhaniyetinden nasip almaları zorlaşır. İnsan Kur'an'la dolduğu zaman kemal bulur. İşte Allah'ın ayetleri okunduğu zaman imanları artar. Kalbimiz Kur'an ve sünnete ne kadar ihtiyaç duyuyorsa her ayet kalbi yapımızda o kadar derinleşir. Kur'an bizde mütenabir bir alaka kurmamızı istiyor. Bunun içinde bedeni temizlik gibi kalbi temizlik de zaruri. Nasıl bir buzlu camdan dışarısını göreme ya bir kirli camdan, flu olarak gözüküyor. Ancak bizim kalbimizde Kur'an-ı Kerim'in münasebeti de, Kerim münasebe de <gülüyor> aynı bu şekilde. Cenab-ı Hak kat efla men zekkâhâ buyuruyor. İç âlemini temizleyen, fucuru bertaraf edip, takvayı yönlenip, iç âlemini temizleyen felaha erdi buyuruluyor. O kadar şey ki, Arafsul Kur'an okunduğu zaman onu dinleyen susun ki size rahmet edilsin. Yani Kur'an'ın rahmetini çekebilmek üzerimiz, Feyzini alabilmek. Yine Zümer suresinde Rablerinden korkanların bu kitabın tesirinden tüyleri ürperir buyuruluyor. Derken hem de bedenler hem de gönülleri Allah zikrine ısınıp yumuşar. Yani kendimizi bir kıyas etmek, kalbi hayatımızı bir önümüze koyabilmek. Allah'ın büyük bir lütfu. E bu Allah'ın bu büyük lütfuna karşı durumumuz nasıl?